Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yönelteceğiz. Evvela alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bütün, bütün isimlerinden, bütün sıfatlarından Rabbimize hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda ham dedin layık olan alemden Rabbidir. Selam selam Allah'ın Nebisinin, Resulünün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli beytinin ve ashabının üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim öncelikle hoş gelmişsiniz. Nasıl efendim? İyisin inşallah. Allah razı olsun. İyisiniz. Efendim Konya'dan Kamile Üçler haramı nasıl anlamak gerekir diye sormuş efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu selamu aleyke ya seyyidil evveline ve l'akhirine. Ve ila cemmîli enbiyayı vel mürselin. Ve ila cemmîli ulyayi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Harami nasıl anlayabiliriz? <gülüyor> Bir zahiri olarak bunu anlamak vardır. Allah'ın haram kıldıkları Eğer Allah herhangi bir şeyi haram kılmışsa, o mutlak haramdır. Ama hakkında haram hükmü bulunmayanları için helal midir diye herhangi bir şekilde delil aranmaz. Bu şer'i Kur'an böyledir. Ama sadece böyle zahiri harami anlamak yetmez elbette ki. Bir de manevi haramlık vardır. Manevi haram vardır. Manevi haramlık nasıldır? Allah'ın ayet-i de buyurduğu gibi, müşrikler necistir. Küfür ehli, şirk ehli, nifak ehli, dolayısıyla necistir. Kendisi necistir. Eğer biri necis olmuş, haram bir şey olmuşsa, onun yediği, içtiği helal olsa ne olur? Kendisi haram. Neden kendisi haram? Bunun bir sebebi vardır. Allah koyulur kendisine kul olsun, abd olsun diye yaratmış. <gülüyor> Eğer o Allah'a kul olmazsa onun yediği de haramdır, içtiği de haramdır. Çünkü onun rızkını veren Allah'tır. Kendisine kul olsun, abd olsun diyedir. Aldığı nefes de haramdır. Böyle biri için helal yiyor demek bir mana ifade etmez. O kendisi bizzati harap olmuştur. Gönlü haram. Gönlüne şirk doldurmuş. Dolayısıyla zahiri olarak o haramdan kaçınsa da bir mana ifade eder mi? Hayır. Çünkü asıl olarak, yaratılışın gayesi olarak Allah'a kul olmadıysa, abd olmadıysa dolayısıyla o bütünüyle haram olmuş olur. Haramı böyle anlamak gerekir. Yoksa sadece böyle zahiri olarak halala harama bakıp e, hüküm verip karar vermek doğru değildir. Hüküm Allah'ındır. Emir O'nundur. Dolayısıyla önce kulun gönlünü haramdan temizlemesi gerekir. Yani şirkten, küfürden, nifaktan temizlemesi gerekir. Sonra sıra öbür harama gelir. Haramlara gelir. Onu anlamaya gelir. Önce kendini anlaması gerekir. Allah katında ben helal biri miyim yoksa haram biri miyim? Kendimi haramlamış mıyım? Gönlümü kirletmiş miyim? Haramlamış mıyım gönlümü? Gönlümde şirk var mıdır? Nifak var mıdır? Haset var mıdır? Kibir var mıdır? Riya var mıdır? Varsa, varsa gönlümüzü kirletmiş, haram hale getirmişiz. Haram olunca gönül ne olur? Oraya ayetleri de koysam, Ayetleri de ezberlesen ne yapar? Evet, onu da kirletir. O öğrendiğin ayetleri birine vermeye çalışsan o kirinle, gönlündeki kibirle, şirkle, küfürle beraber vermiş olursun ki karşındakini de kirletmiş olursun. Evet. Öncelikle haram deyince evet zahiri haramları biliyor. Herkes bunu biliyor. Ama bir de manevi haramları bilmek gerekir. Önce işte gönülden başlaması gerekir. Küfrü, şirki, nifakı temizlemesi gerekir. Sonra da diğerleriyle artık inceden inceye anlamaya çalışıp kendini temizlemesi gerekir. Yani tabiri caizse yıkanması gerekir. Gönlünü yıkaması gerekir önce. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Mehmet Nuri. Selamun aleyküm hocam. Ben Aleyküm. cuma günü camiye giderken bize misafir gelen annemin teyzesi ile karşılaştım ve ellerinden öptüm. Teyze yetmiş yaşında abdestin bozulmuş mudur? Evet. Şafii mezhebine göre abdest bozuluyor. Ama Hanefi mezhebine göre abdest bozulmuyor. Eğer mezhep kolaylıksa bu durumda ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Bunu önce bizim kendi kendimize yapmamız gerekir. Yani Allah'ın dinini, Resulü'nün getirdiği dini kendi kendimize zorlaştırmamamız gerekir. Kendi kendimize eziyet etmememiz gerekir. Ne buyurdu Ayşe Resulullah Efendimiz iki şık arasında kaldığında mutlaka kolay olanı tercih ederdi. Bizim de kolay olanı tercih etmemiz gerekir. İsterse kardeşlerimiz mesela böyle durumlarda... Diğer mezhebi taklit edebilir. Yani Şafi ise Hanifi'ye uydum diyebilir. Ya da Hanifi ise Şafi'ye uydum diyebilir. Bu kolaylık olmuş olur. Buna beraber böyle yapmazsa bunu yapmayı kabul etmez edemezse. Diğer mezhepleri hak olarak diliyle ben kabul ediyorum dese de hak olarak kabul etmemiş onu red etmiştir. Bununla beraber kendi mezhebini din saymış olur. Dinin yerine koymuş olur. Oysa ki mezheplerin konusu iştihad konusudur. Allah'ın kesin hükmü orada anlaşılmadığı için evet. alimlerimiz iştihad etmiştir. Mesela bakıldığında böyle bir durumda hangi alim iştihad etmişse hangi ayete göre, hangi hadise göre delili neyse bizim de ona bakıp bizim de iştihad etmemiz gerekir. Bu konuda şu mezhebe uyarım. Öteki konuda bu mezhebe uyarım diyebilmesi gerekir. Böyle olursa bu mezhep olur. Yoksa körü körüne mezhebi taklit olur ki bu başka bir şeydir yani. Bu dini anlamamaktır. Mezhebi de anlamamaktır. Onun için kardeşlerimizin ne yapması gerekir? Evet her konuda bu böyledir. Gerektiğinde hak dediği herhangi bir mezhebe uyabilir. Rahatlıkla uyabilir. Gönül rahatlığıyla ki uyması gerekir. Yoksa... Yoksa o mezhebi kabul, hak olarak kabul etmemiştir. Bize sorarlarsa hiçbir şekilde abdest bozulmaz. Hiçbir şekilde. Allah'ın koyduğu kural vardır. Ayet net anlaşılıyor. Onun için kardeşlerimizin gönlü rahat olsun. Ne eli bir kadına dekse abdest bozulur ne de herhangi Hanefi mezhebinde bir kan gelirse herhangi bir yerinde abdest bozulur, ne de kan gelince bozulur. Çünkü her iki halde de Resulullah Efendimiz namaz kılmıştır. Yani biri öyle görmüş, öteki öyle görmüş diye hüküm vermek doğru değildir. Eğer herhangi bir yerinden kan gelmiş, namaz kılmışsa, ya da eli adenlerimizden birine dokunmuş, namaz kılmışsa bu durumda sorun yok demektir. Evet, Abdest bozulmaz. Zorlaştırmayalım, kolaylaştıralım. Kendi kendimize azap etmeyelim. Sıkıntı vermeyelim. Diyelim ki kardeşimiz öyle yaptı. Evet, Cuma namazına gitmedi. Bunun vebalini evet, kim verir? Bunun vebali kimin boynundadır? Bu hükmü verenin boynunda olmuş olur. Onun için hüküm verirken dikkatli olmak gerekir. Evet. Efendim Gebze'den Özkan Ekinci. selamünaleyküm Aleyküm Hocam. Aleyküm ben Gebze'den Özkan, ikinci rızkın kesin olarak Allah'tan olduğuna inanıyoruz. Lakin Afrika'da bazı insanlar açlıktan ölüyor. Bu konuya nasıl bakmalıyız? Sizi büyük bir huşu ile izliyoruz demiş efendim. Evet, Allah razı olsun. Bu konuya nasıl bakmamız gerekir? Zahiri olarak dünyaya göre baktığımızda, evet, oradakiler açlıktan ölüyor. Bununla beraber... Sadece orada değil. Dünyanın her yerinde zulüm altında insanlar vardır. Açlıktan ölenler vardır. Allah mutlaka rızkı bütün kulları için buna beraber yaratmış olduğu bütün mahlukat için rızkı indirir. Hatta kat kat indirir. Sorun nerede? Sorun insanların onu evet, paylaşmayı becerememesidir. Paylaşamamasıdır. Biri on alıyor, öteki aşk alıyor. Allah rızkı indirmiştir. Allah rızaktır ve rızkı vermiştir. Ama kulları onu paylaşmayı beceremeyince, birbirine ikram etmeyi, insan olarak muamele etmeyi beceremeyince evet, bir kısmı on alır, yüz alır, bin alır, öteki de aç kalıyor. Nasıl bakmak gerekir buna? Hayat bir imtihan. <gülüyor> Hayat baştan sona imtihan. Dünyaya göre baktığımızda bunu anlayamayız. İmtihan olarak baktığımızda, ahirete göre baktığımızda bunu net anlarız. Nasıl bakmamız gerekir? Allah'a göre. Allah'a göre, Allah'ın beyan ettiği gibi, kıyamet günü insanlar ne der, kaybedenler? Dünya hayatı bir gün veya yarım gün veya günün bir kısmı kadar. Dünyada bu kadar kaldık. Dünya hayatı ahirete göre bu kadar, böylesine kısalır. Onun için, hayata bakarken... Dünyaya göre değil, ahirete göre bakmak gerekir. Dünyaya ahiretten bakmamız gerekir. Acaba oradan bakınca burası nasıl görünür? Buradan oraya bakınca ne orayı anlarız ne burayı anlarız. Ama ahiretten dünyaya bakarsak ikisini birden anlarız. Ahiretten dünyaya bakarsak ya da ahirete gidenler dünyaya bakarsa neyi görür nasıl görecek? Evet gerçekten hayatın bir imtihan olduğunu, her anda Allah'ın bir emrinin olduğunu, dünyanın fani olduğunu net olarak görmüş, anlamış ve bunu tadıyorlar, bunu biliyorlar. Biz de onlarla beraber baktığımızda bunu anlarız. Oraya gidenler, açlıktan ölüp gitmiş olanlar veya nimet içinde yüzmüş olarak ölüp gidenler, Acaba oradakilerden hangisi daha memnudur hayatından, geçmişinden, dünya hayatından? Acaba hangisi kazanmıştır bakıldığında? Eğer o sıkıntı çeken, aç kalan, hatta açlıktan ölen, eğer sabretmişse, hayatı bir imtihan olarak kabul etmiş, Rabbine boyun bükmüşse ebediyen kazanmıştır. Ebedi nimetleri kazanmıştır, ebediyen cenneti kazanmıştır. Allah ne burada ayet-i kerimede, orada istediğiniz, canınızın istediği her şey vardır dedi. Ebediyen kazanmış. Ama öteki nimet içinde olmuş, ama şükrünü eda edememiş. Onu ikram edememiş, verememiş. Onu gönlüne almış, sevmiş. Onu Allah'ı sevdiği için verememişse, gerekeni yapamamışsa, o da ahleder, vak eder. O da onun için felaket olmuş olur. Onun için bakarken dünyaya göre değil, ahirete göre e, görüp anlamamız gerekir. Hükmü Allah'a göre vermemiz gerekir. Söyledim. Allah katında dünya hayatı insan için bir günlük ya da yarım günlük ya da günün bir kısmı kadarmış. Neye göre? Ebedi hayata göre. Onun için ebedi hayata göre bakıp öyle hüküm veriyoruz. Böyle hüküm verdiğimizde ...her şeyi net olarak anlarız. Bakarken onlara değil, belki kendimize acımamız gerekir. Acaba böyle bir imtihan karşısında kazanacak mıyız, kazanabilecek miyiz? İsyan etmeden, Allah'a itiraz etmeden, feryat etmeden kazanabilecek miyiz? Ama Allah kimi nasıl bir imtihana tabi tutacağını evet biliyor, kurunu biliyor, yarattığını biliyor... Buna beraber takdiri ona göre yapmış. Bizim kazanamayacağımız imtihani onlar kazanabiliyorsa evet ne demek lazım? Onlara mübarek olsun. Evet. Efendim Sabriye Atalay İzmir'den 6 altı sene altı önce ailem bana deli deyip hastaneye yatırdılar. Ama ben deli değildim. Bana deli muamelesi yaptılar, beni hastaneye yatırdıktan yatırdıklarında hastanede gördüğüm herkesi bir hayvan suretinde görüyordum. Kendi kendime benim ne işim var burada diyordum. Ben deli değilim diyordum, beni eve götürün namaz kılıp secde etmek istiyorum. Ben Rabbimin delisiyim, ben Rabbimi seviyorum diyordum. Aklıma takılan o insanları bir hayvan suretinde görmemin hikmetini öğrenmek istiyorum. Ayrıca hocamızı çok seviyorum. Anam babam her şeyim ona kurban olsun. Ve Allah hamdolsun hocamızın Esma kitabına da kavuştum. Bu kitap evimize şeref verdi. Allah hamdolsun hocamızı çok seviyorum. Evet. Allah razı olsun. İnsanları hayvan suretinde görmesi neydi? Aslında doğru görmüştür elbette ki. Kıyamet günü zaten bu böyledir. Allah'a iman etmemiş olanlar kesinlikle nefsi hangi hayvanın suretindeyse o hayvanın suretinde haşrı olur. Ama yine de bir insan gibi görünüyor. O hayvan sureti onun üzerinde görünür. Yani hem tanınıyor hem de o hayvan sureti onun üzerinde görünüyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Gönül üzerinden, gönül üzerindeki o perde kalktığında evet bu sefer insanı nefsiyle beraber nefsinin haliyle beraber görür. Elbette ki diğer insanlara göre bu ters bir şeydir. Çünkü diğer insanların görmediğini görmüştür. Bu durumda ona ne der? Delidir. Olacak olan budur zaten. Asma bir kısa geldi böyle evet zatın biri söylemişti sürekli böyle dua ediyormuş Hızır Aleyhisselam'ı göreyim diye yıllarca böyle dua etmiş tabi daha sonra da bir gün diyor Hızır Aleyhisselam kapıyı çaldı adam kapıyı açınca diyor dedi ki ben Hızır'ım hep beni görmeyi istemiştin ben geldim buyur söyle ne istiyorsun Adam dedi, Kısır neyse içeri aldı diyor, dedi ki, madem ki gelmeniz bu kadar kolaydı, niye beni yıllarca böyle bu kadar yalvarttınız, beklettiniz? Diyor, Kısır Aleyhisselam dedi ki, iş o kadar kolaysa şimdi sarığını çıkarıyor, başına koyuyor, cübbesini alıp ona giydiriyor, çık diyor, dışarı bir dolaş gel. Kendi korumunda. Adam diyor, dışarı çıktı, herkesi hayvan gibi görüyor, kardeşimiz gibi. Bakınca diyor, tabii şaşkınlık yaşıyor bu arada. Şöyle diyor, bir paseri baştan sona dolaştı. Nihayet diyor, birini gördü ki, evet insan suretinde birini gördü, hemen diyor, yanına yaklaştı. Orada dedi ki, ben hazırım benden bir isteğin var mı? Adam böyle aksakallı, yaşlı biriymiş. Dört dönüp ona dedi ki, bak evladım, hazır bize lazım olursa sizin eve gideriz. Orada olduğunu biliyoruz, haberimiz var. Adam diyor geri geldi, durumu izah etti, böyle böyle. Evet diyor. Beni görememenin sebebi buydu. Yani görebilmen için önce insan olman gerekiyor. İnsan olanlar da halleri böyledir. Bu ne zaman, ne zamana kadar bu devam eder? mülhime makamında, nefis emaredeyse zaten hayvan suretindedir. Buna beraber hali şirk halidir. Eğer nefis levameye gelmişse, yine hali hayvan halidir ama farklı farklı hayvanları tabii, kendisi hangi haldeyse, nefis hangi haldeyse sureti de öyledir. Yine hayvan halindedir ama ee, arada bir böyle e, inip çıkıyor. Çok istisna böyle insan suretine bürünebiliyor. Allah deyince, secdede durunca veya böyle e, manevi bir şeyi o hari olursa e, Allah'ın bir ismi, bir güzelliği üzerinde tecelli edince o anda böyle insan suretine bürünür, onu kaybedince hemen kayboluyor tabii. Mülhime'de bu hal biraz daha uzun sürüyor yalnız. Yani biraz insan oluyor, biraz öteki hale bürünüyor. Hayvan haline bölünüyor. Ama itminana erince artık insandır. Artık hayvan suretine bölünmüyor. Çünkü nefis evet Allah ile, Allah'ın zikriyle mutmain olmuş. İtminana ermiş, insan olmuş artık. Mesela örnek olarak birini köpek suretinde eğer gör, görünse, bu ne demektir? İnsanlara havlıyor demektir. Gıybet yapıyor, dedikodu yapıyor, iftira atıyor. Böylesi köpek gibidir. Mesela yılan gibi görürse, yılan suretinde görürse böyle biri hain biridir. İnsanlara düşmanlık yapar ve haindir. Yani düşmanlığını da gizliyor aynı zamanda. Biri eğer eşek gibi olursa, o da böyle pek bir şey anlamıyor manasındadır. Ya da anlamamazlıktan geliyor. Evet, hayvanların suretleri böyle insanlar üzerinde mevcuttur ve bu böyledir zaten. Onun için Hazreti İnsan deyince itminandaki insanı kastediyoruz Allah bizi Hazreti İnsan olalım diye göndermiş diye tekrar tekrar söylerken bunu söylemeye çalışıyoruz. O hayvani halden, nefsin hayvani suretinden kurtulup insan olmaya çalışmak gerekir. Bir kardeşimiz daha önce Anlatmıştı. La doğrusu bizim beraber olan kardeşlerimizin bir tanesi. Ben dur minibüse bindim eve geliyorum minibüste oturdum bir dur başımı kaldırdım ki hepsi hayvan. Söndür başımı kaldırdım arabayı kullanan arkadaşa baktım o da hayvan. Onda diyor ben böyle bir anda deşete kapıldım diyor de, gözlerimi ovdum açtım baktım yok hepsi hayvan. Dürümedim, durun, iniyor. Arabayı durduruyor, tabii in, inip hemen bir tasaya bindi, geldi. geldiğini ter içinde kalmış tabii. İlk defa olduğu için korkmuş yani. Sadece gönlünün üzerindeki perde aralanmış. Bu çok doğal bir şeydi, çok normal bir şeydi. Elbette ki o karıcı değildir. Allah onu yine kapatır. Çünkü kul buna dayanamaz, buna güç yetiremez. Yani güç yitirebilmesi için o manevi gücünün olması gerekir. Neden Allah bunu böyle gösteriyor? Bilsin diye, anlasın diye. Hem kendisi için hem diğer insanlar için eğer faydası olacaksa bir şeyler yapsın diyedir. Ama e, kardeşimiz tabii eğer e, mürşidi olmuş olsaydı o anda mutlaka ona yardım eder, mutlaka gerekeni yapardı. En azından o perdeyi hemen kapatır. Öyle sorun sıkıntı yaşanmasına da müsaade etmezdi. Ee, kardeşimizin bunu böyle anlaması gerekir. Manevi olarak bu böyledir. Gerçek manada insan olanları vardır. Bir de nefsinin haliyle, evet, aslında zahiri olarak insan gibi görünür ama manevi olarak o suret üzerinde görünür. Gönül ehli mutlaka bunu görüyor. Ama bununla meşgul olmak, böyle bakmak da doğru değildir. Çünkü yardım edebilmen için, beraber olabilmen için onu insan gibi görmen gerekiyor. Onun mutlaka kapanması, örtülmesi gerekir. Onu görmezden gelip onu yok sayması gerekir. Tabiri caizse o bakışı yapmaması gerekir. Gözünü manevi olarak orada onu kapatması gerekir. Evet. Efendim İstanbul'dan Nurgül Nurgül Cemircioğlu Selamünaleyküm Aleyküm Hocam Benim gerçekten hakikatli Hak yolunda giden mürşide çok ihtiyacım var Size eğer sizde Kabul buyurursanız tabi olmak isterim Bütün yüreğimle istiyorum Hocam sizin en çok Sizden en çok etkilendiğim sözünüz Ömrü Ramazan Olanın ölümü bayram olur dediniz Ve diğer sohbetleriniz Muhteşem Dolandırmadan direkt cevaplarınız harika Demiş efendim Allah kardeşimizden razı olsun. İnşallah böyle hep beraber olacağız. Yolu hep beraber yürüyeceğiz. Hep beraber kul olmaya çalışırken birbirimize de aynı şekilde destek olacağız. Allah ayeti kerimede hatırlat. Çünkü hatırlatma müminlere fayda verir buyurdu. Birbirimize böyle hatırlatacağız. Evet, yolu yürürken birbirimize yardımcı, destek olacağız inşallah. Allah kardeşimizden razı olsun. Efendim Batman'dan Zülfükar Selamun Aleyküm. Aleyküm Allah'ın esmaları bazı kitaplarda farklı farklı yazıyor. Neden doğrusunu nasıl bileceğiz? Örneğin El-Müte'al başka bir kaynaktaysa El-Müte'ali diye geçiyor. Bu konuda ne yapmamız gerekir? Evet. Arapçada okunuş farklıdır. Eğer okurken kelimeyi sonlandırıyorsak bu durumda sonundaki o harekeyi o sesli harfi okumuyoruz. Yani müteali yerine müteal diyoruz. Ama kelime devam ediyorsa bu durumda müteali diyoruz. Müteal da desek, müteali de desek aynidir. Mesela diyelim ki Fatiha'yı okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil <gülüyor> Alemin Er-Rahmanin Rahim. Rahim Allah'ın ismi. Ama devam edecekse, peş peşe gelecekse Er-Rahmanin Rahimi Maliki Yevmi Din diyoruz. Rahimi dedik. Evet kelime devam ediyorsa o sondaki sesli harfi de okumuş oluyoruz ama kelimeyi bitiriyorsak Rahman Rahim diyoruz o sondaki harfi e, okumuyoruz. Onun için böyledir. E, Rahim de desek Rahim'i de desek e, mana değişmediği için herhangi bir sorun olmaz. Ama Allah'ın isimlerinde e, her bir ismi tek tek okuduğumuz için sondaki o sesli harfi evet, okumuyoruz. Ne diyoruz? Rahim diyoruz. müteal diyoruz. Doğrusu böyledir. Evet. Efendim Yusuf Ziya Yegin. selamünaleyküm Hocam. Adem nesilleri farklı mı? Yani şimdiki Adem nesli gittiğinde yeni bir Adem nesli gelecek mi? Cevaplarsanız çok memnun oldum. Evet. Bu gayb sorusudur. Bunu bilen bir tek Allah'tır. Ama anladığımız kadarıyla, ayetten anladığımız kadarıyla şu an için neyi anlıyoruz ayetten? Allah kıyamet günü için yer başka bir yer, gök başka bir gök olduğunda, bununla beraber yeryüzü Allah'ın nuruyla nurlandığında, aydınlandığında buyurur. Yani artık imtihan sahnesi kapanmıştır, hesap sahnesi başlamıştır. Allah yeri de değiştirmiş, göğü de değiştirmiştir. Dolayısıyla bir daha oğlu gelir mi, bir daha Adem gelir mi demek, düşünmek doğru değildir. Böyle bir e, mana buradan çıkarılmaz. Eğer mana çıkarılacaksa gelmez gibi anlamak gerekiyor. Buna beraber sayısını Allah'ın bildiği, Allah'tan başka hiç kimsenin bilmediği kadar Allah'ın kulları vardır. Varlık vardır. Biz bilemeyiz. Allah katındaki durumu bilemeyiz. Bütün varlık zerreden, küreye en küçüğünden en büyüğüne kadar hepsi, her biri diri, her biri bir de kendi içinde diridir. Ve her biri kuldur, her biri Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Evet, böyle bir mana çıkarılmaz, böyle bir şey görünmüyor. Yani ayette ayete göre görünmüyor. Yoksa Allah sizi başka bir yere alır, tekrar yeni ademler yaratır deseydi, anlaşılabilirdi. Ya da sizi başka bir yere alırız, orası öyle kaldır deseydi, evet, gene böyle bir ihtimal olabilirdi. Ama ayette göre yer, başka bir yer, gök, başka bir gök, evet, hesap başlıyor, artık her şey alt üst olmuş, değişmiştir. Yani imtihan sahnesi bitmiş, sıra hesaba gelmiştir. Efendim Nusaybi'den erva yiğit. iyi akşamlar hocam. Duanın kabulü için hangi dua okunmalıdır? Duanın kabulü için hangi dua okunmalıdır? Gönül duasını okumak gerekir. Dua. Önce duayı e, öz olarak anlamak gerekir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dua ibadetin özü'dür. İbadetin beynidir, iyiyidir dedi. Buhl, buhl, beyin, ilik, içi, özü manasındadır. Sadece böyle dua Allah'tan bir şey istemek değildir. Eğer duanız olmasa Allah size neden kıymet versin buyurdu ayet-i kerimede? O zaman dua aynı zamanda kıymetimizi, değerimizi, şerefimizi aldığımız bir ibadettir, bir kulluktur, abdiyettir dua. Onun için bütün ibadetler duadır ama o ibadetlerin içindeki dua da ibadetin özüdür, Öz olarak. Nedir dua? Dua, kulun Allah'ın Rablığını kabul etmesidir. İlahlığını kabul etmesidir. Rahmanlığını, Rahimliğini, Kerimliğini kabul edip, kendisini de bütünüyle Allah'a muhtaç olduğunu evet, idrak edip, evet, Rabbinden istemesidir. Rabbinden Rabbini istemesidir. Kulluğu istemesidir, imanı istemesidir. Rabbinin rızasını, dostluğunu, cemalini istemesidir. Rabbinin kendisi için istediğini istemesidir. Dua. Dua evet, yapılırken hem dil ile hem gönül ile hem de fiil ile yapılması gerekir ki Allah katında kabul görsün. Bunlardan biri eksik olursa kabul görmez. Yani hem ikrar etmesi gerekir hem gönlü bütün şiddetiyle bunu isteyecek. Bununla beraber her neyi istiyorsa onun gereğini de yapmaya çalışacak. Yoksa yoksa bu dua kabul görecek bir dua değildir. Allah kabul etmez. Dua eksik olmuş çünkü. Kamil dua olmamış olur. Hangi dua kabul olur? Duamızın kabul olmasını istiyorsak hangi dua nasıl kabul olur? Bütün gönlümüzle istediğimiz dua, bununla beraber gereğini yaptığımız dua. Evet, Rabbimizden istediğimiz dua. Bu üçü beraber bir araya geldiğinde o dua kabul olur. Yoksa sadece dilimizle yapsak, sadece biraz istiyoruz. Ya Rabbi şunu istiyorum, Bu dua kabul görecek bir dua değil. İçinin yanması gerekir. O hararetin gönülde taşınması gerekir. Yakması gerekir gönlünü. Yoksa dua Kabul olmaz. Yani rahmet deryasını dalgalandırması gerekir o duanın. İçi yanmazsa, feryat etmezse o rahmet deryasını dalgalandıramaz. Ama içi yanarsa o rahmet deryasını duasıyla, gözyaşıyla dalgalandırır ve o dua kabul olur. Yoksa şu duayı yapayım kabul olsun, şunu okuyayım bu dua kabul olsun, böyle bir şey yoktur. Muhatabımız Rabbimiz'dir. Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. O'nun ilahlığını kabul edip, arziyetimizi kabul edip, bütün gönlümüzde O'na yalvarıp yakarmamız gerekir. Öyle buyurmuştu Pir Hazretleri'ne. Evet. Eğer sen, Allah Pir Hazretleri'ne buyurur bunu, eğer sen bir suya sahip olsan, o suya da ihtiyacın olmasa, biri susuzluktan ölmek üzere olsa, gelip senden su istese, sen o suyu ona vermezsen, cimrilerin en cimrisi olmuş olmaz mısın? Öyle olur. Sende su vardır, çöldesin, biri de susuzluktan ölüyor, senden su istiyor. Senin de suya ihtiyacın yok. Sen o suyu ona vermezsen, yani sen cibrilerin en cimrisi olmaz mısın? en En sen olmuş olursun. Biz böyle bir cimrilik yok demektir. Devam ediyor. Hal böyleyken, kulun benden isteyince, ben rahmetime nasıl mani olayım? Evet. Ben rahmetime nasıl mani olayım? Kulun ben, benden her neyi isterse istesin, benim ona zaten ihtiyacım yok. Eğer kul istemesini bilirse, hararetle yanarsa, yani yakışır mı benim vermemem? Ama hararetle yanması gerekir. Bu olmazsa olmaz demesi gerekir. Bunu mutlaka olması gerekir demesi lazım. Evet o hararet olursa mutlaka Allah onu verir. Vermezse bana yakışır mı dedi. Böyle bir durumda ben rahmetime nasıl mani olabilirim? Mutlaka veririm demektir. Evet, duanın dua olabilmesi için, duanın kabul olması için hararetle yanmak gerekir. Yanıp Rabbimizden öyle istemek gerekir. İsterken Rabbimizin mutlaka onu vereceğini, rahmetine mani olmayacağını da bilmek gerekir. Allah'ın vermeyi, ikram ettiği, etmeyi sevdiğini bilmek gerekir. Eğer vermiyorsa bir sorun var. Sorun bizde. İstemeyi bilemedik ya da o her neyi istiyorsak, verdiğinde kendimize zarar vereceksak, onu kullanıp ondan hayır elde etmek yerine eğer zarar göreceksek evet, bu durumda Rabbimizin rahmeti yine tecelli eder ve bizi korur. Bizi ondan korur, o duamızdan, istediğimizden bizi korur. Yani daha ona layık hale gelmemişiz demektir bu. Efendim Mekke'ye Akgül ah, selam demiş Yasin-i Şerif'i okuyunca ölmüşlerin ruhuna hediye edince hak etmeyene azap mıdır? Dinimizi doğru anlamamız gerekir. Rabbimizi doğru anlamamız gerekir. Kur'an'ı Yasin'i doğru anlamak gerekir. Allah kitabını, vahyini dirilere indirmiştir. Onlar için hayat olsun diye. İnsanlar onunla dirilsin diye. Öyle buyurdu et i kerimede. Allah'ın Resulü, Allah ve Resulü, Allah'ın Resulü Allah ile, Allah'ın vahyiyle sizi diriltene davet ettiğinde onun davetine icabet edin. Onunla dirilin. Allah'ın vahyiyle dirilin. Bu durumda Yasin'i okuyup ölüye göndermek yerine bizim Yasin'le dirilmemiz gerekir. Nasıl? Bu çok böyle e, yanlış anlaşılmış bir şeydir. Yüzlerce, binlerce Yasin'i okuyup hediye ediyorlar. Okuyup hediye ediyorlar. Yani bunun bir temeli var mıdır? Ben öz olarak önce söyleyeyim. Mesela Yasin'i okuyup hediye ettik. O ayetler hediye ettiğimize gidince o ne kazanır ne kazanabilir hiçbir şey. Dirye ne kazandırır ne kazandırır bakacağız. Ne diyoruz? Evet, Yasin Vel Kur'anil Hakim. Allah yemin etti kısaca söyleyeyim. İnsana, ey insan dedi. İnsana yemin etti. Ey insan. Bu Kur'anil Hakim, hikmet dolu Kur'an'a evet andolsun ki Yemin olsun ki Kur'an'ı insana indirmiş. Yemin hem insana hem hikmet dolu kitaba gitti. Hikmet dolu kitap yani Allah'ın kendi muradını beyan ettiği kitap. Evet, beyan ettiği Kur'an. Kendimize bakacağız. Biz Kur'an'dan Allah'ın muradını anlamaya çalıştık mı? Allah benim muradımı, hikmetimi anlamaya çalış. Bu Kur'an hikmet doludur. Bu Kur'an'dan beni tanıyacaksın. Benim muradımı anlayacaksın dedi. Okursan, evet, hikmeti anlarsın. İnneke el mürselim. Muhakkak ki sen gönderdiğimiz Resullerimizdensin. Alâ siratin müstakim. Sen siratin müstakim özeresin. Bakacağız kendimize. Biz de Allah'ın Resulü'nü gönderilmiş olan Resulü, Resulü olarak kabul ettik mi? Yani Allah'tan aldığı vahyi bize getirdiğini kabul ediyor muyuz? O getirdiği vahyi alıp okuyup hikmeti öğreniyor muyuz? Allah'ın muradını anlıyor muyuz? Anladıksa doğru okuduk. Allah'ın göndermiş olduğu Resul'ün Resul'lüğünü de kabul ettik. Ara Silat-ı Müstakim. Onun Silat-ı Müstakim'de olduğunu anladık. Ona tabi olduk. Onunla beraber Silat-ı Müstakim'de yürüdük. Yürüdük mü? Yürüdüysek Yasin'i okuduk. Yoksa Yasin'i okumamışız. Kendi kendimize bilmediğimiz, anlamadığımız bir takım kelimeler okuyup öğrendiğimizi ya da anladığımızı zannedip bu yetmez. Ben kendim, bizim işimiz bitmiş ya, biz tamamlamışız işi, biz bunları hep tamamladık. Dur bir de bunu falancaya hediye göndereyim. Niye Allah al bunu hediye olarak gönder mi dedi? Allah bunu sana hediye etmiş. Hediye, hediye edilemez bir kere. Sen önce hediyeyi al. Hediyeyi bir kabul et bakayım. Önce bir Oku, bak Allah sana ne söylemiş? Neyi anlatmış? Devam ediyor. İnne kelimel müsterin arasete'l mustakim tenzilel azizir <gülüyor> rahim. Bu rahim olan Rabb'inin sana indirmesidir. Rahim olan Rabb'im Rabb'in bunu sana indirmiş. Niye indirmiş? Rahim. Tenziler azizir rahim. Aziz ve rahim. Evet, bütün gücün, kuvvetin, şerefin kendisine ait olduğu rahim olan Rabbin bunu sana indirmiş ki sen rahmete eresin diye, sen şerefe eresin diye. Manevi olarak evet, o gücü, o kuvveti, şereflenmek gücünü merhamet etme, rahim olma gücünü kendinde bulasın diye. Aziz ve rahim olan Rabbin bunun için sana bunu indirmiş. Kime söylüyor? Diriye söylüyor. Yani ölmüş birine sen bu ayetleri gönderdin. O ne anlar bundan? Eğer böyle yaşamışsa, evet, bununla şereflenmiş, o kazanmış, onun senin yardımına zaten ihtiyacı yoktur. Ama böyle iman etmemiş, böyle anlamamışsa, sen bunu ona gönderdiğinde, evet, elem duyar mı? Öyle söylemiş kardeşimiz, elem duysun, duymalıdır, duyacak, başını taşa vursun. Evet. Neden? böyle emanet beligeyi gereğini yapmadığı için Evet sonra ne dedi Litun zira ma unzira abauhum fehum Onların babaları nasıl uyarılmış idiyse onları nasıl uyardıksa neyle uyardıksa aynı şekilde sen de bu Kur'anla onları uyar. Fehum la yu'minun لقد حق القول انا اكثرين Onların üzerine hak azap hak oldu. Allah'ın azap sözü hak oldu. Neden? İman etmedikleri için. İman etmediklerinden dolayı. Neye iman etmediklerinden dolayı? Bir önce okuduklarıma iman etmediklerinden dolayı. Kur'an'ın hikmet dolu olduğunu okuyup anlamadıklarından dolayı. Allah'ın Resulü'nün anlam anlayıp tabi olmadıklarından dolayı, Silah-ı Müstakim'de onunla beraber yürümediklerinden dolayı, Aziz ve Rahim olanın bu Kur'an'ı, bu vahyi indirmekle, insana şeref vermesi için, onları aziz kılması için, rahmetin işine dahil olup, evet, Rahim olmaları için indirdiğini anlamadıkları için, buna iman etmedikleri için, Evet onların üzerine azap hak olmuştur dedi. Bakacağız. Bize azap hak olmuş mu, olmamış mı? Böyle okumadıksa azabıyla zaten hak etmişiz demektir. Yoksa Yasin'i okuduk gönderdik. Gitti mi, gitmedi mi? Ne buyurdu o gün? O kıyamet gününde herkes evet anasını, babasını, evladını bütün Aşiretini, sevdiklerini verip bir tek kendisi kurtulmak ister. Kimse kimseye yardım edemez orada. Aynı şey burada geçerlidir. Allah bizi uyarıyor. Kimse kimseye yardım edemez. Sen kimseye yardım edemezsin. Herkes Allah'ın kurudur ve Allah'ın onun üzerinde bir hesabı, bir muradi vardır. O kazansın diye Allah ona her türlü imkanı vermiştir. Biri öbür tarafa gittiyse işi bitmiştir. İşi Allah'ın rahmetine kalmıştır artık. Ha, biri kazandıysa, öbür tarafa gittiyse, buradan ona neyi gönderirsen gönder, o gider. Giderken ne olarak gider? Af olsun diye mi gider? Yok. Eğer ona bir şey gönderiyorsan, onu sevdiğin içindir. Bununla beraber sevdiğine bir demek gül göndermiş olursun. Seni unutmadım. Seni seviyorum. Seni hat hatırlıyoruz. Sana teşekkür ediyoruz demektir bu. Eğer o da orada nimet içindeyse, Rabbi ile beraberse, elbette ki buna sevinir. Ama o azabın içindeyse, o cehennemi seyrediyorsa, sen buradan ona neyi gönderirsen gönder, o onu mutmain eder mi? Sevindirir mi? Ne der? Derdümüze bak, halımıza bak, bir de bana gönderdin güle bak. Dönüp sana bakabilir mi? Senin hediyene bakabilir mi? Onun için böyle şeyleri, böyle e, sanki bir şey yapıyormuş gibi zannetmek doğru değildir. Kur'an hayat kitabıdır. bununla beraber insanın onu hayatının içine alıp yaşaması gerekir. Her bir Kura tek tek girmiştir. Hem de bu dünyada onu alıp canlı Kur'an olmaya çalışması gerekir. Öldükten sonra alalım, okuyalım, sevabını gönderelim. Resulullah Efendimiz böyle bir şey yapmamıştır. Sahabe yapmamıştır. Ama okumak güzel bir şeydir. Göndermek de güzel bir şeydi. Ama e, asıl Faydası kimedir? Yaşayanlaradır. Dirileredir. Ölülere değil. Dirilere. Bir hediye olarak gidiyor. Yoksa onun azabını hafifletmez. Buna beraber o onu kurtarmaz yani. Evet. Efendim Funda Kızıltaş. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Allah'ı çok zikretmek zararlı mıdır? İyi akşamlar dileğiylemiş efendim. Evet. Allah'ı çok zikretmek zararlı midir? Bunun iki boyutu vardır bunun. Önce Allah beni çok çok zikredin dedi. Zikren kesire. Evet. Akşam ve sabah. Sabah ve akşam beni çok çok zikredin. Allah'ı çok zikretmek doğru değil demek ayete ters düşmektir küfür kelime olmuş olur önce önce bunu böyle anlayalım ayete göre Allah'ın emrine göre Allah çok çok zikredin dediyse, çok çok zikretmek doğruymuş. Yanlış olmaz. Zikrederken, niçin zikrettiğimiz göre Allah'ın emrine Niyet önemlidir. Ameller niyete göredir çünkü eğer birinin niyeti düzgün değilse, Allah'ın rızası ebedi hayati değilse, çok zikrederse ne olur? Başka bir şey içinse niyet zararlı olur mu? Zararlı olur. Hem de çok zararlı olur. Neye zararlı olur? Aklına zararlı olur. Gönlüne zararlı olur. Nefsine zararlı olur. Eğer derdi gayesi, niyeti, Allah rızasıysa ebedi hayatıysa bu durumda o kazanır. Ne kadar çok zikrederse etsin o kazanır. Ama biri dese ki ben şu ismi bu kadar zikredeyim Allah bana şunu göstersin. Nefsani bir şey. Niyet bozuldu. Şu kadar zikredeyim şu duam kabul olsun. Nefsani bir şey, yanlış bir şey. Bu ona zarar verir. Çok zikretmek eğer niyet bozuksa zarar verir. Ama niyet düzgünse, niyet hayırsa, Allah'ın rızasıysa bu durumda o kazanır. Yani hayır derken işte ben hayırlı bir şey istiyorum, böyle zikredeyim. Ben bunu zikredeyim, Allah manevi olarak bana bunu versin. Bu bir felaket. Evet, o zikir ona onu felakete götürür. Niyet bozuk olduğu için ameller niyete görelir. Dolayısıyla niyet bozuk olunca o onun için zararlı olur. O onun için felaket olur. Hem aklı için, hem nefsi için, hem gönlü için felaket olur. Onun için niyetin düzgün olması gerekir. Allah rızası ebedi hayatı olması gerekir. Allah'ın emrini yerine getirmek için olmalıdır. Nefsini temizleyip tezkiye etmek için olmalıdır. Allah'ın sevgisini kazanmak için olmalıdır. Bursat yolcusu yolu yürümek için yapmalıdır bunu. Zikrini çoğaltmalıdır. Rabbine yakın olmak için, yaklaşmak için yapmalıdır. Yoksa işin içine nefis girdi mi, nefsani bir şey oldu mi, evet, o elbette ki zarar verir. Söyledim, onun felaketi olur. Evet. Efendim Fatih Özgür. selamünaleyküm Aleyküm. Bir sorum olacaktı. Zekat kimlere verilir? Ve cami Kur'an kursu dergah gibi kurumlara verilebilir mi? Ayette şahsa verilir gibi anlıyoruz. Allah selamı üzerinde olsun. Allah razı olsun. Zekat verilirken önce kul zekat <gülüyor> kendisi için verir. Kendisi için. Temizlenmek için. Evet, zekat, zeka zaten temizlenmek demektir. Nefsi temizlemek için. Nefsi neden temizliyor? Nefsini mal sevgisinden temizliyor. Her neyi neyin zekatını veriyorsa, onun sevgisinden kendini temizleyip e, nefsini tezkiye etmiş oluyor. Önce veren temizlemiş olur kendini. Bununla beraber verirken, Allah onu beyan etmiştir kimlere verileceğini. Elbette ki şahıslara nasıl verilebiliyorsa, şahıslara mari verirken, niçin veriyoruz onu? Maddi olarak, zahiri olarak İhtiyacı giderilsin, açsa doysun, susuzsa evet, suya kansın, elbisesi yoksa kendisine elbise alsın diye ya da barınsın diye. Her neyse zahiri olarak ona ikramda bulunmuş oluyoruz. Nasıl ki böyle zahiri açlık, susuzluk, elbiseye ihtiyaç, barınağa ihtiyaç varsa bir de bunun manevi bir boyutu vardır. Eğer biri bilmiyorsa onun aklı aç. İman etmemişse marifetullah'a sahip değil ve imana sahip değilse o imana aç. O hikmete aç. Onun için cami olsun, mescid olsun, dergah olsun, Kur'an kursu olsun evet insanların manevi ihtiyacını karşılar. Hem de toplumsal olarak karşılar. bir biriksel olarak değil, O zaman zekat verilir mi, verilmez mi? Evet. Aynı zamanda herhangi biri bir şeyi yaparken böyle düz bir mantıkla e, hüküm vermemelidir. <gülüyor> yani şunlara verilir, şunlara verilmez. Şuraya verilebilir, buraya verilmez. Demek doğru değildir. Duruma göre değişiyor çünkü. Durumun aciliyetine göre. Her ne olursa olsun kulun kendi imanına güvenmesi gerekir. Kendi gönlüne güvenmesi gerekir. Kim nasıl fetva verirse versin, fetvayı bir de kendi gönlünden istemesi gerekir. Duruma göre şahsa vermek daha uygun görünebilir. Onu kendi gönlüne sorması gerekir. Duruma göre bir camiye vermesi daha uygun olabilir. Duruma göre. Yani bu nereye vereceğini kendi gönlüne sorup, gönlünün mutmain olması gerekir. Sonuçta kul, Alışverişi Allah ile yapıyor. Evet öyle buyurdu. Ey iman edenler Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Alışverişi yaparken mümin hesap adamıdır. Nasıl daha iyi kazanırım hesabını yapması gerekir. Nereden daha güzel kazanırım? Evet Allah'ın rızasını. Buna beraber bu ticaret nasıl daha karlı olur diye hesap yapması gerekir. Söyledim. Evet, kardeşlerimiz kendi gönüllerine güvensin der, imanlarına güvensin der. Allah onların gönlüne vahyeder. Ne yapması gerekir? Nereye sarf etmesi gerekir? Hangisi daha uygundur? Evet. Duruma göre değişiyor. Yani bir seferinde birine yapman gerekir, evet, başka bir seferinde başka bir yere yapman gerekir, duruma göre. Yoksa böyle ile de şuraya verelim, ile de şuna verelim demek doğru değildir. O anda gönlümüze soralım, bakalım, böyle biraz e, akıl itibariyle de iştihad edelim. Ne yapacağımıza dair iştihad edelim, öyle yapalım. E, kendimizi küçümsemeyelim, gönlümüzü küçümsemeyelim. Ben bilmiyorum diye demeyelim. Biz biliyoruz, imanımız biliyor bunu. Çünkü Allah gönlünde, o imanlı gönlüne vahy ediyor. Onun için rahat ve emin olmak gerekir. Müminin rahat ve emin olması gerekir evet nereye sarf edeceğini kime sarf edeceğini evet ona göre bak karar verip hüküm vermesi gerekir. Evet. Çerkez köyden Nurhan Aysal. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Bugün eşim ve oğlumla dışarı çıktık. Her şey bir başka güzeldi. Ve ben bir kez daha sizi bana tanıtan Allah'a hamdettim. Beni haya örtüsüne büründürdüğünüz için size minnettarım efendim. Size tabi olduğumu söylediğimde benim başım açıktır. Allah'tan da sizden de utanıyorum demiştim. O zamana kadar çok istediğim halde kapanamamıştım. Nasıl yapacağımı da bilmiyordum. Dışarı pek çıkmıyor. Çıktığımda da hep huzursuz hissediyordum. İçime huzuru, üzerime haya örtüsünü ve sizinle İslam'ın şerefini bahşeden Rab demiş. Efendim. Evet. Hamdolsun. Bütün alemlerden Allah'a hamd olsun. Bizi beraber ettiği için, bizi böyle bir nimete vesile ettiği için, evet biz de hamd ediyor Rabbimize şükür ediyoruz. Eğer Allah'ın kulları bizimle beraber Allah'a döndüyse, Rabbini sevdiyse, Rabbini ciddiye aldıysa, Rabbinin emrini yerine getirmek için çaba gayret sarf etti ya da o gücü, o kuvveti kendinde bulduysa evet. bütün alemlerden Rabbimize hamdolsun. olsun. Efendim Sivas'tan bir izleyicimiz, beyan bir izleyici haftaya KPSS sınavın var demiş. Hayır duanızı istiyorum. Bir de ailede hastalıktan kaynaklı sıkıntılar var. Sizden dua istiyoruz. Allah razı olsun demiş efendim. Evet. Allah Hastalarımıza şifa ihsan eylesin inşallah. Evet. Bütün hastalarımıza şifa versin. Bununla beraber sabır versin inşallah. Yakınlarına da sabır versin inşallah. Allah kardeşlerimizin duasını kabul etsin inşallah. Kendileri için hayırlı olan neyse onu ihsan etsin, onu ikram etsin inşallah. Evet. Efendim bir izleyicimiz, ''Efendim derviş mürşidinden neyi öğrenmelidir?'' diye sormuş efendim. Derviş mürşidinden neyi öğrenmelidir? neyi öğrenmelidir? Derviş mürşidinden kulluğu öğrenmelidir. Allah'a abdolmayı öğrenmelidir. Sadece öğrenmiyor bir de Allah'a abdolmayı talim etmesi gerekir. Talim etmeyi öğrenmelidir. Öğrenmek başka şey, talim etmek başka şey. Mürşidi ile beraber aynı zamanda onu talim eder, kulluğu talim eder onu tadar, onu yaşar. Birebir. Allah'ın isimlerini onun üzerinde görür, tanır, anlar. Buna beraber onun gönlünden, o isimlerin nurunu alır. Onun gönlünden alır. Diri olan şeyi, diri orandan alabilir çünkü. Yoksa, kitaptan alınmaz. İstediğin kadar kitap oku, o sadece senin bilgini arttırır. Ama eğer, bir gönül ehli konuşursa, bir müşid-i konuşursa onu gönüle verir. Evet, haliyle verir. O kelimelerin içini doldurup öyle verir. Onun için, evet, eğer onu, müşidimizi dinlersek, müşidimizi dinlediğimizde her neyi dinliyorsak, mutlaka o kelimelerin içi söyledikleriyle doğrudur. Yani Allah'ı sevelim dediğinde, o Kelimelerin işi evet, sevgi dolu, aş dolu, muhabbet doludur. Allah'a teslim olalım dediğinde kendi teslimiyetini kelimenin içine koyup öyle vermiştir. Yoksa herkes hadi birbirimizi sevelim diyor ama bir türlü olmuyor. Niye? İçi boş da ondan. Fayda vermiyor, dirilmiyor. Yani kelimeler diriltmiyor. Kelimeler diri olmadığı için diriltmiyor. Evet insan kelimelerle diriliyor çünkü. Evet, mürşidinden kulluğu öğrenir. Mürşidinden arziyetini öğrenir. Rabbinin azametini öğrenir. Rabbine boyun bükmeyi öğrenir. Rabbine teslim olmayı öğrenir. Evet, mürşidinden Allah'a aşıklığı öğrenir. Bununla beraber o aşkı, muhabbeti sadece öğrenmez, bir de onu tadar ve yaşar. Dünyanın küçüklüğünü, ahiretin büyüklüğünü, Dünyanın faniliğini ahiretin bakiliğini anlar. Evet, bütün Allah'ın iman edin dediklerini anlar, öğrenir ve bunu buna iman eder, bunu yaşar, bunu tadar. Kısaca onunla yeniden doğar, hayata yeniden başlar. Ona sorulsa evet, önceki hayatını yok sayar. Yaşanmamış gibi görür ve sayar. Kim gibi elbette ki sahabe gibi Nasıl ki sahabe Resulullah Efendimize iman etmeden önceki hayatlarını saymadıysa, onu yok mesabesinde saydılarsa, et evet bir mümin ikameti tabi oranda önceki hayatını yok mesabesinde sayar, yaşanmamış gibi. Çünkü Allah ile beraber olmadığından dolayı, o Allah'ın aşkını, muhabbetini, sevgisini tatmadığından dolayı o hayatı yok sayar. Eğer müsaadeniz olursa bir ara verebilir miyiz? Öyle. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.